سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل نقدة من لسان يبقه قولي فالفجر أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فأخبط أنبي إليك إنك بصير من مباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليه بكماله بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا دُغَائِبِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَظَلَّانَا رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْحَاشِمِهُ Ya ilah âlemin Kalplerimizi envari imaniye ve Kur'aniye ile eyle. Cümlemizi emni eman içinde cennete duğul ile müşerref Dünyevi ve ükrevi bütün müşkilatlarımızı hal ve asaniyle her halükarda tevfikat-ı subhaniyyeni bizlere yâr eyle. Âmîn ve seyyidin Ve şundu lillâhi Muhterem Müslümanlar, burada olmasa bile öbür camide Haşte mütallik bestere devam ediyorduk. Peşi peşine iki haftada şu hususlara dikkatinizi çekmiştim. Birincisi öldükten sonra dirilmeye inanmanın, dini ıslah içinde basul Badel mevte inanmanın, hayatı içtimaiyeyi tanzimde, beşere sulhu umumi getirmede, insanlığı huzura kavuşturmadan mühim tesiri vardır. Gönüllere gelecek huzur o sayede gelir ve teessüs eder. Huzursuzluk ve vesile olan amiller o sayede bertaraf edilir. Genç hevesat-i o sayede gemleyebilir. Çocuk mukavemetsiz zihninde ve kalbinde, ruhunda o sayede bir kuvvet hisseder. İhtiyar inhiraf etmeden kabre giderken onun için teselli sadece öldükten sonra dirilmeye inanma olur topyekün millet için aynı şeyleri aile için aynı şeyleri milletler için aynı şeyleri düşünüyor sulhu umumiye ve huzuru umumi'yi vasu badal-i meut hadisesine bağlıyoruz. Ve belki dersler de kısaca bu mevzuda başka delile ihtiyaç bırakmayacak şekilde Kur'an'ın ayetinin Kur'ani mantık içinde Kur'anî aklilik içinde bu meseleyi ispat ettiği hususuna dikkatinizi rica ettim. Ayatı ı hemen hemen Kur'an'ın üçte birisi haşirden bahseder. Öldükten sonra dirilmeden, dirildikten sonra ebrar ve mukarrebinin cennete gideceğinden, sonra mücrim ve küffarın cehenneme gideceğinden, cennetteki nimetlerden, cehennemdeki azaplardan, Kabirdeki şiddetli durumdan bahsetmek suretiyle öldükten sonra dirilmekle alakalı, ölüm ötesi hadiselerle alakalı, Kur'an'ın hemen hemen üçte biri bu meselelerden bahseder. Bununla beraber Kur'an'ın içinde öldükten sonra dirilmeyi akli ve mantıki yollarla ispat eden ayetler vardır. Ve bu ayetlerin birbirini teyit eder mahiyetli olan bu ayetlerin, mücmel hülasasını 5-10 tane ayetin mal münifini arz etmek suretiyle kendimi arz ettim sayıyorum. Ve bundan sonra o derste öyle söyledim, söylenecek her şey, benim söyleyeceğim her şey sadece söylediğim ayetlerin şerhinden ve tafsilinden ibaret olacaktır. Öldükten sonra dirilme mevzu, bir sel gibi akan, insanlar, insanların aksiyonları ve amelleri adeta bir havuz halinde birleşeceği bir yer için zaruridir. İnsanlar da burada sel gibi akar gider, fikirler de sel gibi akar gider, duygular, düşünceler de sel gibi akar gider, niyetler de sel gibi akar gider, sonra bunlara bağlı ameller, aksiyonlar da sel gibi akar gider. Burada biz bir mükafat ve mücazat görmüyoruz veya görsek de adeta mükafata istihkakı olan, mücazata istihkakı olanların açlı mişarı bunu görüyor. Nice zalimler, fotfuruşlar, cebbarlar, firavunlara taş çıkartacak kimseler dünyada hiçbir cezaya, hiçbir cefaya, hiçbir musibete maruz kalmadan, başı dişi beli dizi ağırmadan, Cebertu buradaki hot furuşluğu yanına kar kalarak adeta gitmiştir öbür aleme. Aynen onun gibi bin bir musibete maruz, bin bir belanın cenderesinden geçmiş, bin bir musibet başında değirmen taşı çevirmiş. Bu da mükafatını almadan mazlum ve mağdur olarak intikal edip gitmiştir. Öbürünün de dolu dolu niyeti vardır, bunun da dolu dolu niyeti vardır. İşte sel gibi akan bu iki sel, iki mecra öbür alemde bir yerde havuzlaşacak, bir temerküz, bir tahşüt halinde artık idare edecek. Biz birisine Cennet, birisine Cehennem diyoruz. Böyle bir temyiz burada yapılmadığı için daha sonra deliller arz çalışacağım. Bu temyizin orada yapılmasında zaruret vardır. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Fermanı subanisinde zaruret vardır. Çünkü dünyada görüyoruz, Habis Tayyip'ten ayrılıyor. Çünkü dünyada görüyoruz, iyi şeyler kötü şeylerden ayrılıyor ve eşyada iyiye doğru, kemale doğru, olgunluğa doğru, daha faydalı olmaya doğru bir tereffi müşahede ediyoruz. Halbuki elimizde kainat olan insanda, kainatın musaffası, hulasası, kaymağı olan insanda böyle bir durumu görmüyoruz. Ebrar, tüccarla beraber gidiyor, mü'min, küffarla beraber gidiyor öbür aleme. Öyleyse kainatın şu intizamlı ayırma işi burada olmuyor demek öbür alemde olacak. Ebrar küçerden ayrılacak. Nebiler bize bunu haber veriyor. Mümini tebşir ediyor, beşiren. Kafiri inzar ediyor, neziren. Bu ünvanla karşımıza çıkıyor. Mümin inanıyor nebiye. Rabbena inna semi'na munadiyen yunadilu'l iman. Bir münadi işittik imana davet ediyor. Vacibül vücudun varlığına, birliğine, azameti uluhiyetine imana davet ediyor ve biz inandık. Resule elçiye imana davet ediyor biz inandık. Haşre öldükten sonra dirilmeye, basu badel -mevte davet ediyor biz inandık. Melaiike'ye inanmaya davet ediyor biz inandık. Cennetin nimetine Cennetin nikamına davet ediyor, inanmaya davet ediyor. Biz inandık. Rabbena inna semi'na munadiyen yunadili'l iman en aaminu bi rabbikum fa Mümin nebiyi tasdik ederek imtiyaz ediyor. Fikren, kanaaten, duygu yönünden ve niyeten ve sonra da aksiyon olarak. Kafir nebiyi tekzip ediyor. Ma nezzalallahu şey'in Allah hiçbir şey indirmemiştir ve hiçbir beşer diğer insanların içinde diğerlerinden farklı olamaz, demek suretiyle Nebi'yi ve Nebi'nin davasını değişik devirlerde, değişik eda ve ifadelerle tekzip ediyor. O da, dikkat edin, duygusuyla, düşüncesiyle, niyetiyle müminden ayrılıyor. Ama muamele bakımından, mükafat ve mücazat bakımından ayrılmıyor. Niyeti, duygusu, aksiyonuyla ayrılıyor. Cenab-ı Vacibül ül ve Tekaddes Hazretleri, Enbiya-i İzam'ı tasdik etmek suretiyle bizleri dünyada ve ukvada mes'udin güruhuna ilhak buyursun inşaallah Teala. Dünya, bu imtihanın verilmesi için açılmıştır. Ama insanlar, kendisiyle daha fazla ülfet kurdukları, ve ünsiyet tahsil ettikleri dünyaya gönüllerini kaptırdıkları için, bir bütünün iki parçasından ibaret olan dünya ve ahiret muazenesini kuramamış, beri tarafa fazla ehemmiyet vermiş, diğer tarafı terk etmişlerdir. Bel تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ Hayır hayır, siz dünyayı ahirete tercih ediyorsunuz, ihsar yapıyorsunuz, ve ahireti de terk ediyorsunuz. Ülfet ve ünsiyetinizden ötürü. كَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْاَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْاٰخِرَةِ Siz şu acileyi, ücreti peşin olanı, ağzınıza bir şerbet, bir zevk veren dünyayı tercih ediyor, ahireti arkaya atıyorsunuz. Ülfetten, ünsiyetten ötürü, ahiret bilinemediğinden, her an dünya ile yüz yüze geldiğimizden ötürü böyle oluyor. Tıpkı ebeveynini görmeyen bir çocuğun, yabancılara ülfet etmesi gibi. Annesini, babasını alın o çocuğun gözünün önünden. Seneler geçsin. Ve sonra bir tanesi onu himaye ve siyaneti altına alsın. Sonra annesi, babası yanına geldiği zaman, o yabancıyı tercih edecektir. Çünkü anne ve babasını tanımıyor. Marifeti nispetinde alaka peydah edecek. Marifeti nisbetinde kalben ona karşı alaka ve münasebet duyacak, sevecek, visali için yanıp tutuşacaktır. Ehlullah meseleyi müşahadet ettiği için, Enbiyaullah meseleyi müşahadet ettiği için, dünyayı görmenin ötesinde ahireti gördükleri için ciddi bir arzu ve ihtiyaçla ahireti istiyorlar. Men ahabba liqa Allahı ahabba Allahu liqa'ah. Ve men keriha liqa Allah keriha Allahu liqa'ih. Allah'a mülakat olmanın aşkı ki içinde bulunanları Allah huzurunu almayı sever. Onlara mülakat olmayı sever. Huzuru kibriyasında onlarla konuşmayı ve onlara iltifat etmeyi sever. Nezdü lühiyatında mukaddes, münezzeh, böyle bir sevgi vardır keyfiyeti bizim için meçhul. Allah'ın huzuruna çıkmayı arzu etmeyen ölümden ürken, kabre baktığı zaman dehşet alan, veraların verasında Allah'la mülaka olmayı aklından geçirmeyen insan, Allah'ın huzuruna çıkmadan hoşlanmadığı için Allah onu huzuruna almak istemez. Allah onu muhatap iddiat etmek istemez. Allah ona iltifatta bulunmak istemez, çünkü huzuru kibriyaya çıkma istemiyordu. Bilen, sever. Seven visali için yanar tutuşur, arzular, dünyaya gönül verenler, enine boyunu onu bildikleri, onu tanıdıkları, ülfet ve ünsiye tahsil ettikleri için ondan kopup gitmek istemezler. <gülüyor> ve bütün mezelletlerin, melanetlerin altında da bu vardır. Mümine taviz verdiren, ahiret hesabına taviz verdiren, ahireti terk ettiren, Dünyaya ait küfri ve temerrüdü bir nizamın teessüsüne yol açan insanların dünya endişe olmaları ve ahireti unutmuş bulunmalarıdır. Cenab-ı Hak bu kötü akibetten dizleri masum ve mahfuz buyursun. Buradaki bu ülfeti ne zaman aşacağız? Bu ince perde bazılarına göre kalın bir perde. Ne zaman verasını göreceğiz? Bu mevzuda kat'i söylenecek bir söz yoktur. Fakat Mevla-i rahmetine ümidimiz kavidir. Cenab-ı Hak meccani bizleri bağışlasın, perdenin verasını i̇nşaallah Teala bizlere göstersin. Dünya ile ahiret arasında ince bir perde var. Hiyamet dediğimiz hail meydana gelince, Kur'an'ın ayeti kesiresi bunu ifade ediyor. İze şemsu kuvret ve izen nucumun kaderet. İza sema'un fıtrat ve izel kawakeb enteret. El karıat el hakka ki sureler surelerin başları. Kıyametin bu perdenin ani ve def'i olarak vuku bulacağını bize anlatıyor. Bu ince zar gibi perdeyi dikkatle bakıldığı zaman verası görülecek perdeyi bazı gözler kalın görüyor ve ötesini perdenin ötesini müşahede edemiyorlar. Yeselunake anis sae eyane mursaha diyor. Kıyamet ne zaman? Ne zaman yanımızda demir atacak? Ne zaman yanımızda gelip konaklayacak? Ne zaman vuku bulacak? Teksib ediyor, istihrab ediyor, mesele istibad ediyor. Nebiler nebisi 1400 sene evvel ''Bu'istu ana ve sâ'atu ke Yani isba'ayh. ''Ben ve kıyamet şöyle bağ buyuruyor. Yani ikimizin arasında üçüncü bir parmak yoktur. ''Ben kıyametin en büyük alametiyim.'' der gibi mesele ifade ediyor. Hadis Buhari'de. ''Bu'istu ana ve sâ'atu ke Yani isba'ayh. İki parmağı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Kendi biseti peygamberliğiyle kıyameti yan yana gösteriyor. Ondan sonra peşi peşine bir sürü alamet zuhur etmiş. Sadece insanların başlarında tarrakalar koparacak, o kıyametin gürültüsü kalmıştır. Gayib bin nazarlı, hakikati aşina bir gönül, meseleleri basiretiyle ele alan bir dima böyle kıyameti yakın görüyor. Öbürü de istihrab ve istibad ediyor. Ne zaman kıyamet diyor çevremde benim kendisini hissettirecek. İnsan öldükten sonra dirilmeye inanması nispetinde mesut ve bahtiyar olacaktır. Tabiri değiştirip arz edeyim. Kader ve kısmetimiz, kanaatimiz da mevsuden mütenasif. Bizim ifademiz. Doğru orantılı. Ahirette ne ile karşılaşacaksınız? Neyi göreceğinizi ümit ediyorsunuz? Allah neden bu nimetlerle sizi serfiraz edecek? Size nasıl bakacak? Okuduğum ayetin verası şu idi. Vucuhun yawma izinnatiratu ila <gülüyor> rabbaha nazire ve vucuhun yawma izin basiratu tazun eyfala biha faqire. Nasıl görüyorsunuz? Kanatınız ne merkezdedir? Niyetiniz ne istikamettedir? İçiniz hangi şeylerle, inşirahla doluyor? Ona göre, kader ve kısmetiniz ona göre olacaktır. Ahirete ait meselelerde kader ve kısmet talih kuşlarından kart çeker gibi mesele çekilmiyor. Belki kanaatta oluşturulan, geliştirilen fikirlere göre, Teşekkül eden izana göre, Meselenin hissiyata hakim olmasına göre, Beynin bütün fakültelerinin bu mevzuda işler ve çalışır hale gelmesine göre dimanızda çalışmayan bir fakülte kalmamasına göre kader ve kısmetiniz olacak sizin. Bir tek cümle içinde ifadesi meselenin. Kader ve kısmetiniz kanaatinizle mebsudan mütenasip dedim. Doğru orantılı. Ne kadar büyük inanıyorsanız kanaat ve izanda ne kadar dolgun iseniz İç alamınız ne kadar derin ise ve içinizde dördüncü, beşinci, altıncı buhutları neden aşıyorsanız, ahiretti hiç aklınıza gelmedik, gözünüze kestiremedik o delû nimetlerle karşı karşıya kalacaksınız. Onun için Allah Kutsi hadisinde: "Adetül Ebdüyel Salihin, Ma la ilürra'at, wa la užun sema'at, wa la khatar ala qalbi Sadık Resulullah fi Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem cenabe haktan naklen ferman ediyor Salih kullarıma öyle şeyler ihsan ettim ki hazırladım ki ne göz görmüş ne kulak işitmiş ne de insanın mahalli tasavvuru ve takayyül olan kalbine gelmiş beşer düşünememiş Allah'ın mümin kulları hazırladığı şeyin piyesi yazılmamış. Romanı tespit edilmemiş. Onu meydana getirecek sipernetik yazar daha dünyaya gelmemiş. Gelmemiş çünkü bu kalbe ait bir şeydir. Kalpte bizim adını keşfedemediğimiz latifelerin inkişafına ait bir şeydir. Siz onları sadece iman ve izanınızın inkişaf ettiği hengamda duyacak ve göreceksiniz. İçinizdeki ummanlaşma, mevceleşme, onların mevcudiyetini size hissettirecek. Ama at koyamayacaksınız. Açıldığınız o deryada kırık dökük yelkenlerinize, sahiline varamayacaksınız. Arzını, tulunu tespit edemeyeceksiniz. Bir meçhul irfan ve izanla Allah huzuruna gideceksiniz. Bu meçhulün mükafatı, meçhul nimetler olacak, Allah bunu size anlatıyor. Gözünüzün görmediği göremiyorsunuz. Kulağınızın işitmediği işitmiyorsunuz. Kalbinize hutur etmeyen, Mahalli tasavvur ve tahayyürünüzün, Semti vücuduna sokulamadı ve idrak edemediği nimetlerle sizi perverdi edecek. <gülüyor> Cenab-ı Hak cümleye nasip buyursun. Kimisi kıyameti yakın görür. Kimisi de fersah, fersah kendisinden uzak görür. İnsan olan insan, Dünya ile alaka ve ülfetini koparır. Bunun verasında, bütünün bir parçası ve bütünün gayesi olan, Buranın yaratılmasının ille-i gayesi olan, Dünya ağacının bir neticesi olan ahirete nazarını teksif eder, onu anlamaya çalışır. Kafir bunu teksif eder. Teksip eder çünkü sadece müşahadesine itimat ediyor. Ancak önünde gözünün gördüğü şeye itimat ediyor. Akli ve mantıki muhakemelerle, mukayeselerle yeni terkiplere gitmek kafirden fersah fersah uzak olan şeydir. Adına pozitivizm demiştir. Tecrübeye dayalı müspet şeylerle iştigalin adına diyorlar. Ve her meseleyi bu müşahedeye dayamaktadır. Her hakikat ancak, göze muhatap olursa hakikat, kulağa muhatap olursa hakikat, ağza muhatap olursa hakikat, ağızda yüz yüze gelirse hakikat, elin temasıyla mevcudiyetini hissettirirse hakikat. Bunların verasında hakikat yoktur. Ahmak bilmiyor ki, göz milyonda ancak dört beş tane şeyi görüyor. Halbuki ilim, gözün görmediği şeyler, hakiki vücutları olan şey'i dahi kendi aletleriyle beşerin karşısına koymuştur. Ahmak bilmiyor ki, kulak ancak milyonda beş altı boyundaki dalgayı duyuyor, milyonda geriye kalan şeyi duymuyor. Yine ahmak bilmiyor ki, bir sofrayı nimet olarak önümüze serilen, şu meşhergâhi alemde çeşit çeşit nimetleriyle bizi bu ilahi sofrada ten'im eden, ikram eden Hazreti Allah, bu nimetlerin ancak milyonda dördünü, beşini bize tattırmış, iştahımızı açmak için, usulü daimilerine teşvik etmek için, numuneyi burada gösterip cennetteki nimetlere şevkimizi kamçılamak için, numune gösteriyor burada. Geriye kalanların tadını bilmiyoruz biz. Bizden bu meselenin tadını fare daha iyi biliyor. Bağışlayın kıtmir daha iyi biliyor. Dört ayağıyla hayat vazifesini emeklemek suretiyle eda eden mahlukat behaim daha iyi biliyor. Nerede kaldı senin Ekrem-i mahlukat olman? Nerede kaldı senin eşrefi mahlukat olman? Nerede kaldı Cenab-ı Hakk'ın senin hakkında? وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Ant olsun ki insanoğlunu tekrim ettim, en Ali makama Evci Kemal'a e çıkardım, hakkında verdiği hüküm. İnsan, tattığı bu nimetlerle, gördüğü bu hakikatlerle ahirete nazarını teksif edecek. Ora için çalışacak, ora için uğraşacak. Ama kafir, sadece gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu şeye inanıyor. Bir bilse ki, mesele sadece gözün gördüğü, kulağın işittiği şeylerden ibaret değil. Az dikkat etse, nazarının ayağıyla biraz ileriye gitse çok değişik şeyler görecektir. Fakat inat ediyor ve ısrar ediyor. Bir adım ileri atmak istemiyor. Gözünün gördüğü, önünde olan şeye sadece inanıyor. Biz bir sperm görüyoruz. Hüveyne, küçük bir canlı. İnsanın menşei olan bir canlı düşünün. Mikroskopla ancak görebilirsiniz. Çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük bir canlı. Belki parmağınızın ucunu ıslatacak kadar bir mainin içinde milyonlarca bulunan canlı. Ve sadece bunlardan bir tanesi anında bir insanın kaderini taşıyan küçük bir hayvan. Bir yumurta içinde şayet kendisine bir erike, bir koltuk bulur, yaslanırsa, ondan bir insan çıkacak. Ekrem-i mahluk olan beşer çıkacak. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da böyle küçük bir canlıdan dünyaya gelmişti. İnsan, insan bir damla sudan diyoruz. In defik. Atılan bir damla sudan yaratıldı insan. Neyi istibad ediyor? Gözüyle görüyor mu ondan bir insanın olacağını? Bir damlacık sudur. O bir damlacık su içinde biz meseleyi daha öteye götürüyoruz. Binlercesinden sadece küçük bir canlı insana menşe oluyor. Belki biz buna aklımızla ulaşıyoruz. Aklımızla ulaşıyoruz. Bu canlı toprağa atılan bir tohum gibi ne nema buldu, bir insan ağacını netice verdik. Toprağın altına düşmüş kupkuru bir tohum, bir habbe. Allah Kur'anında yer yer habbeye dikkati çekiyor. Falikul Habbi ve Nawa ismiyle kendisini bize tanıttırıyor. Tohumu ve taneyi çatlatan, bu kupkuru şeylerden yüzünüze tebessüm eden, hayatı meydana getiren Allah Celle Celalhu Falikul Habbi ve Nawa. Esma-i Hüsna'sı ile kendisini size tanıttırıyor. Toprağın altına atıyorsun tohumu. Kup kuru toprağın altında. Tohum birdenbire bir rüşeym çıkarıyor. Sert toprak tabakasını deliyor. İcabında taşı şak ediyor. Allah'ın adına işliyor, Allah'ın adına yürüyor, Allah'ın adına sert toprak tabakasını deliyor. Adeta kendine göre her adımda. Saniye ve aşireler içinde Adımlarını tespit ettiğimiz her adımda Bismillah diyor Yani Allah'ın adına hareket ediyor Yani sırtında destikahı kudreti görüyor İnayeti ilahi üzerinde Rahmeti Sübhani üzerinde gelişiyor Aklınızda sizin ulaşamayacağınız büyük işleri yapıyor O tohuma üşeyime biraz sonra döneceğim yine kemik gibi kupkuru hale gelmiş bir ağaç, kemik gibi. Hayatın reşhası yoktur. Hayatın en ufak nefhası yoktur. Kış her şeyi alıp götürmüştür. Nevbahar'da birdenbire etrafı yemyeşil hale geliyor bir hafta gibi kısa bir zamanda. Billerce ağaç, milyonlarca nebatat, milyarlarca yeryüzünde hevam ve haşerat, bütün bunlar bir hafta gibi kısa bir zamanda öldükten sonra Hazreti Uzeyr'in Yeniden dirilmesi gibi nefhi surla Dirilmesine şahit oluyoruz Kupkuru tohum Bir damlacık su içinde milyonlarca canlıdan küçük bir canlı Kemik haline gelmiş kupkuru bir ağaç Her baharda gözümüzün önünde canlanırken Kuru elbiselerini atıp, yemyeşil elbiseler kayıptan sırtına giyerken, Cenab-ı Hakk'ın karşısında adeta teftişi hazır hale gelirken, formalarını takarken, çiçekleriyle süslenirken, meyveleriyle bizim yüzümüze gülerken bize neyi anlatıyor? Bir tohum gibi toprağa düştükten sonra, yattığınız yerde yatıp kalmayacaksınız. Siz de dünya toprağına düşecek, Ahiret baharında yeniden neşüne nema bulacak ve dirileceksiniz diyor. Kafir bunları görse istibat ve istirap etmeyecektir. Gözünü bunlara kapadığı için görmüyor bunları. Neye benzer misali kafirin? Bir mukayese arz edeyim size. Su iki tane gazdan mürekkep. Kimyada bildiğimiz iki tane gazdan mürekkep. Bunlar belli bir tertip içinde bir araya gelir, suyu teşkil ederler. Buharlaşma da belli bir kanunla olur. Isınan su, damlacıklar halinde dahi olsa vücudunda mekni bulunan, kendine göre bir enerji potansiyeli vardır. Bunu harcıya harcıya yukarıya doğru çıkmaya çalışır. Hararetin sıfır noktaya ulaştığı yerde de donar kalır o. Bir bulut parçası, bulutun bir cüz'ü haline gelir. Buna çiğ noktası diyoruz, ilim dilinde. Her buhar kendi vücudundaki enerji potansiyelini sarf etmek suretiyle yükselir. Odanızdaki hava yükselir, kaloriferin üzerinde bir kirli satı meydana getirir. Bu havanın, nemli havanın yukarıya doğru enerjisini sarf edecek çıkması. Güneşle ısınan denizlerin yüzü tebahur ederler bu kanunla. Onun için bir tertip, bir kanun diyoruz. Burada kimya dersi arz edecek halim yok. Ve belli bir tertiple yine terkip yapılır. Aynı elektrik yüklü, pozitif veya negatif. Bizim ifademizle zait ve nakiz elektrik yüklü. Parçacıklar birbirine çarptırılır, pozitif, negatif teşekkül eder. Ve sonra su haline gelir. Yağmur damlaları halinde bir sürü nefsi faydayı hamil bulunarak yere iner. Sırtına bir sürü hayvanat ve nebatata ait faydaları yükler. Bu damlacıklar öyle inerler. Şimşeğiyle, yıldırımıyla, gök gürültüsüyle. Belli tertip içinde cereyan eden bu hadiseler o kadar ülfet ve ünsiye tahsil etmişizdir ki, biz bunları normal görürüz. Bize birisi dese ki, şu muazzam okyanustan sular tebahhur ediyor. Sonra sizin hayvanatın ve nebatatın muhtaç olduğu yağmuru belli tertiple aşağıya getiriyor. Bunda istihrap edilecek, istibad edilecek bir şey yok gayet normal. Kimya bunu böyle olduğunu emrediyor deriz. Zavallı insan. Allah büyük hikmeti ve icraatı olarak anlatıyor bunu. Ama kanunlarımıza uydurduğumuz için bunu... İzafi ve itibari kanunlarımıza uydurduğumuz için bunu izah etmiş gibi ellerimizi kasıklarımıza koymuş, gururla bu muhteşem hadiseyi seyrediyoruz. Ve buna adiyat diyoruz. Adi, normal şey bunlar. Bir başka adiyattan, mukayese için arz ediyorum bunu. Arkasını söylemem için bunlarda zaruret var. Yıldız kümelerini görüyoruz. Çıplak gözle görmüyoruz. Teleskopla bakıldığı zaman görüyoruz. Bakanların gözüyle de kitaplarda bunları müşahede ediyoruz. Güneş bu sistemlerden bir tanesi. Etrafına bir sürü peyke almış döndürüp duruyor sapan taşı gibi. Güneş mi döndürüyor? Allah Celle Celaluhu sizin anlayabileceğiniz bir kanun çerçevesi içinde bunları yürütüyor. Allah döndürüyor Celle Celaluhu. Ama siz bugüne kadar henüz mahiyetini idrak edemediğiniz... Cazibe ve dafiayla bunları izaha çalışmaktasınız. Güneş sisteminde bu durum çereyan ettiği gibi bütün nebulozlarda, galaksilerde aynı şeyi müşahede ediyorsunuz. Beş milyar ışık hızıyla öteleri size gösteren bir teleskobun başına otursanız Siz yine o uzak alemlerde cereyan eden hadiseleri Biliyoruz havasıyla seyredecek ve işe adiyat nazarıyla bakacaksınız. Neden? Çünkü astronomide bu mesele bir tasnif ve tertibe tabi tutulmuş. Darwin'in hayvanları bir tertibe ve tasnife tabi tuttuğu size ilmi hüviyete takdim ettiği gibi ona adi nazarıyla baktığınız gibi buna da adi nazarıyla bakıyorsunuz. Bu işin bir yönü. Mahiyetini anladınız veya anlamadınız ama kitaplarınızda kesip piştiniz. Bir vecha verdiniz, kendinize göre formüle ettiniz, mahiyeti anlaşıldı dediniz, kenara çekildiniz, seyret aldınız ve buna adiyattan dediniz. Her şey ancak bu istikamette olur dediniz. Zavallı insan, kutilal insanume ekvara, nankör insan, ne kadar da nankör. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini kendi kıstaslarıyla nasıl değerlendiriyor? Ama Mukayese'nin öbür yönünde başka bir şey size nakledeyim. Muhal farz, Merih'te bir insan bulunsa, bizim gibi idrak ve şuuru olsa ama Merih'te hiçbir ağaç ve ot olmasa, bu insan da nasıl dünyaya geldiğini bilemese, siz elinizde bir tohumla onun karşısına çıksanız, kurumuş kemik haline gelmiş bir ağaç parçasıyla karşısına çıksanız ve ona deseniz ki, bu tohumu biz yere attığımızda kendi hacminin milyar defa, milyarlarca üstünde koskoca bir ağaç olacaktır. Ve kendi gibi milyar kere milyar üzerinde tohum taşıyacaktır. İstirap ve istibat edecek, git diyecek. Böyle bir ahmaklığa beni inandıramazsın diyecektir. Halbuki yeryüzünde oluyor ya bu, tohum atılıyor, bitiyor ya, kemik gibi bir ağaç, nevbaharda yeniden sündüslerle süslenmiş gibi senin karşında ağızlık idare ediyor ya, sen burada inanıyorsun, gözünle görüyorsun. Ama merihli, Farsı muhal adamımız bunu inkar ediyor. Neden? Bizim gibi maddeciyse o da, her şeyi maddede arıyorsa, aklı gözüne inmişse, müşahede her şeye hakim kılmışsa, bir terkip yapamıyorsa, akli muhakeme ve mukayeselerden mahrum ise idrak edemeyecektir bunu. Siz ne tohumun bir şey çıkaracağını, ne de ağaçtan bir şey olacağını anlatamayacaksınız. Kendisini meydana getiren spermin bir insanın esasen mebdeyi olduğunu da anlatamayacaksınız. Anlatamayacağınız için ona o ağaca hiçbir zaman inanmayacaktır. Ne gibi inanmayacaktır? Tıpkı sizi yoktan var eden, mebdeyinizi elinde tutan, tohumunuzu ihya eden ve belli bir zeminde sizi ihya etmeyi vaat eden, merih değil burası dünyadır, burada ektiğin her şey biter demek suretiyle sizi ahirette yeniden ihya edeceğini vaat eden Hazreti Allah. وَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ عَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ O Allah ki Celle Celaluhu, halkı bidayette O yaratır, mebde O'nun elindedir. Her şeyin asıl eczasını O var eder, yokluğa varlık tohumunu O atar, sonra her şeyi tüketir, bitirir, sonra yeniden O iade eder. Kitabı O yazar, eczasını koparır, Sonra siz şirazesi kopmuş, kitap halinde görürsünüz. Sonra cüzleri yine bir araya o getirir. Motoru ve büyük bir mekanizmayı o inşa eder ve icat eder. Sonra parçalarını ayırır birbirinden. Sonra size der ki ben bunları bir araya getirip yeniden ihya edecek, inşa ve icat edeceğim. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَالَى فِي السَّمَاوَاتُ Ard. Gökte ve yerde Cenab-ı Hakk için en âli misaller var. Manzumeyi Şemsiyeden büyük galaksilere kadar, ondan çekirdeğe, tohuma kadar, ondan sizin mahiyetinizi ve karakterinizi avi bulunan küçük bir canlıya kadar nazarınızı gezdiriniz. Her şeyde bu ihya ve imate için misaller göreceksiniz. Göreceksiniz ki her şey oluyor, ölüyor ve diriliyor. Her şey oluyor, kuruyor, yeniden yeşeriyor. Her şey yok oluyor ve yeniden ihya ediliyor. Binlerce misalini müşahede edeceksiniz. Afaina bil halkı ölüp, bel hım fi lepsin min Biz ilk yaratılışta aciz mi olduk? Yorgunluk mu hissettik kella? Vema mısna min lugub? Bize hiç yorgunluk isabet etmedi. Semavatı ve arzı, kitap sayfalarını bir araya getirir gibi getirdik. Dürdük bir kitap halinde enzarınıza, teleskopunuzun size gösteren tarafını, ekranına arz ettik. Zamanı geldiğinde çözer, zamanı gelirse yine bir araya getiririz. Bunları yaparken de bir yorgunluk, bir bıkkınlık, içten bir usanma hissetmedik. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبُ وَلْهُمْ fi لَبْسٍ min خَلْقٍ جَد۪يدٍ Belki yeni bir yaratılış ve diriliş mevzununda ciddi iltibas, tereddüt ve şüphe içindesiniz. İnsan ekrem-i mahluk. Tohum yok oluyor, çürüyor ve diriliyor. Bittiği yerde yeni bir hayat başlıyor. Ağaç dal budak salıyor, semalara ser çekiyor, yapraklarla süsleniyor. Meyvelerle donatılıyor ve her şeyi döküyor, kup kuru bir kemik haline geliyor. Fakat yeni bir baharda yeniden sündüslerle teze gün eder gibi süsleniyor ve sizin nazarınıza kendisini arz ediyor. Bütün havam ve haşerat sonbaharda bir kış uykusuna giriyor. Ölüm gibi bir hale maruz kalıyor. Yeniden ikinci bir baharda haş ve neşret tabi tutuluyor. Bütün varlıklarda cereyan eden bu kanundan, insanın müstesna olacağına nasıl ihtimal verirsiniz? İnsanın da bir baharı, bir yazı, bir sonbaharı, bir kışı, bir de ikinci baharı vardır. Tıpkı insan da küre arz üzerinde bir tohumdan meydana gelir gibi gelmiştir. Bir protein çorbasından onu yaratan Halık-ı Azam yaratmış. Tıpkı bir ağaç gibi olgunlaştırmış. Fikir, hayal, kalp, sır, kafa meyvelerini ondan almış. Meyvelerini verdikten sonra insan çocukluk haline intikal etmiş. İş yapamaz, idrak edemez, kavrayamaz, elinden bir şey gelmez hale gelmiştir. Bir tohum gibi yeniden toprağa düşmüştür. İkinci bir baharını beklemektedir. Ağacın tohumu gibi. Mevsim geldiği zaman ve sura nefkedildiği zaman Yavmeün fehufi sur iffattu nevacı Sura Allah'ın emriyle nefedildi Bir bahar havası mahşerde estiği Ona göre rahmet nesiminin estiği yağmurun yağdı bir hava hasıl olunca Allah Resulü'nün ifadesiyle aleyhi ve sellem Derelerin kenarında sellerin götürdüğü tohumlar gibi. Yem yeşil bir hal alacaksınız. Haşr-ı neşrinizi yeniden müşahede edeceksiniz. Ve indehu mafatihul gayb. La ya'lamuha illa hu. Ve ya'lamu ma fil-barri vel-bahri ve ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ve la habbatin fi zulumatil-ard ve la ratbin ve illa fi mubin. Bütün kaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Siz bunlara muttali olamazsınız. Ama Kelami Sübhanesini dinlediğiniz zaman elinizden tutacak sizi o karanlık koridorlarda gezdirecek. Her şey ayan beyan karşınıza çıkacaktır. Her şeyi sadece o bilir. Ondan başka eşyanın hakikatına nigahban ve haberdar yoktur. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada cereyan eden hadiseleri, denizin derinliklerinde, karında meydana gelen hadiseleri o bilir. وَمَا تَسْقُدُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا عَلَمُهَا Yere düşen yaprağı o bilir. Hazan mevsimini o bilir. Sizin solmanızı, ağaçların solmasını, otların solmasını, her şeyin solup tabi hazan mevsiminde dökülür gibi dökülmesini Allah bilir. Ve yerin karanlıklarında habbeyi de o bilir. Rüşeymini dışarıya çıkaran kupkuru tohumu da o bilir, sizin tohumunuzu o bilir, ağacın tohumunu, otun tohumunu o bilir, mebdeyi hayatınızda sizin küçük bir canlı vasıtasıyla meydana gelişinizi o bilir. Hadisteki ifadesiyle Acbüzzeneb'den, zerratı asliyeden, yani ikinci tohumdan sizi inşa etme işini de Allah bilir. Yerin derinliklerinde, sizin kabrinizde, tohumun yattığı meşimeninde ve küçük canlının yattığı annenin karnında durum ve keyfiyetiniz Allah bilir. Valla ratbin valla yebisin illafî kitabim bin. Yaş kuru hepsi ap açık yazılmış bir kitaptadır. Levhi mahfuzun yazar bozar tahtası durumunda olan levhi mahve isbatta. Gece ve gündüzün, deveran ve cereyan şeklinde olduğu bir levh-i mahve isbatta Allah Celle Celaluhu. Her şeyi yazıp bozmakta, levh-i mahfuzun istinsahlarını yapmaktadır. İlminde tespit buyurduğu şeyleri, sırası geldikçe zahniye sürmekte ve rol oynatmaktadır. Ağaç rolü, ot rolü, insan rolü, kör rolü, sağır rolü, topal rolü, Herkese düşen vazifeyi insanlara tahmil etmekte, onlardan vazife beklemektedir. Buraya kadar bir imkan üzerinde durduk. Bizi şimdi var eden Hazreti Allah Celle Celaluhu kendi ifadesiyle ve hu ehvenu aleyh. İkinci ibda ve inşa daha ehvendir. Allah bidayette Halıkımız. İkinci defa bizim mümşi ve mucidimizdir. İkinci defa sadece mevcut zerreler bir araya gelmek suretiyle inşa ve ibda edilmektedir. Bir şekil verilmekte, bir biçime konmaktadır. Bidayette atomlarımız dahi yokken bizi yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, nihayette mevcut atomlarımızı bir araya getirmek suretiyle varlığımızı teşkil edeceğini vaat ediyor. Bunda istihrab edecek ne vardır? Açık, kapalı, bozup yaptığımız makinada, söküp dağıtıp yeniden inşa ettiğimiz kitabın eczalarında vesairede hep bu hususa dikkatinizi çekir. Bunun verasında ileride imkanların elverdiği nisbette üzerinde duracağım hususlar geliyor. Cenab-ı Hakk'a imanın, ona izanın neşmesi içinde mesele ele alınınca, haşr-ı imanı ayrı şekilde ele alıyoruz. Kainatta am ve şamil bir hikmet müşahede ediyoruz. Her şeyde bir fayda ve maslahat, bir gaye gözetilmiş müşahede ediyoruz. İnkarcılar, materyalistler esasen gayeyi ve bir zamanlar Endülüs filozoflarının ortaya attıkları illeyi gayeyi inkar ederler. Ehli sünnet ve cemaat buna hikmet demiştir. Biz de yer yer hikmet olarak yer yerde Farabiler ve İbn Sina'ların tesirinde kalarak illeyi Gaiye diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın icraatı malul değildir. Şundan dolayı şunu yapma mecburiyeti onun için bahis mevzu değildir. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder vücuda ol gelir billah. O murad ettiği şeyi yapar. Ve mâ teşâun illâ eyye Allah. Neyi murad ederse, neyi dilerse meşîetleye taluk ederse o olur. Ve siz onun dilediğinden başkasını da dileyemezsiniz. O hakimi mutlaktır. Ama bir hikmet vardır. Her şeyde bir maslahata riayet müşahede ediyoruz. Elin, ayağın, gözün, kulağın yapılmasında maslahata riayet müşahede ediyoruz. Tevhid delillerinde üzerinde ısrarla durduğumuz bu hususun üzerine basa basa geçelim, tamik etmeyelim. Gözlerin kafada bulunuşuna hiç dikkat ettiniz mi? Kulaklarınızın kafada bulunuşuna hiç dikkat ettiniz mi? Nasıl maslahat gözetilmiş? Gözlerin göğsünüzde olabileceğini aksine hiç düşündünüz mü? Kulaklarınızın diz kapaklarınızda olacağını hiç düşündünüz mü? Tabanlarınızdan koku alacağınızı hiç düşündünüz mü? Ruhi dengesizliklerde trans halinde bazı asabi hallerde müşahede edilen şeylerdir. Mazmut kırılmaz, bozulmaz bir kafatası içinde, bu en nadide uzuvların yerleştirilmesindeki hikmet ve masada dikkat edin. Kainatta ciddiyetle maslahata ve hikmete dikkat edildiğini görüyoruz. Gözün yeri kafatasıdır. Kulağın yeri orasıdır. Yürümek için bunun böyle olmasında zaruret vardır. Muazeneyi bulmak için böyle olmasında zaruret vardır. Yukarıdan her şeyi görmek için böyle olmasında zaruret vardır. Münasip şekilde ihtizazatı havaiyeyi duymak için kulağın burada olmasında zaruret vardır. Bu ağzın burada olmasında zaruret vardır. Baş aşağı yemek yiyen bir insanın yediği yemeğin nasıl yukarıya gireceğini düşünürseniz, ağzın burada olmasında bir zaruret vardır. Allah bunları böyle yapmada mecbur değildir. Fakat hakim ismi vardır, hikmeti ayet etmektedir. Siz ötesinde artık bu mesele isterseniz tamik edin. Gözün ifraz ettiği üsareye dikkat edin. Onun çıkardığı suya, göz bezlerinin ifraz ettiği suya dikkat edin. Kulak bezlerinin ifraz ettiği maaşı dikkat edin. Tükürük bezlerinin ifraz ettiği maiye dikkat edin. Ağzınıza bir lokmayı koyduğunuz zaman, adeta hikmeten birbirine bağlı bulunan bu şeylerin nasıl aralarında şifreleştiklerini, anlaştıklarını, hemen tükürük bezlerinin faaliyete geçtiğine dikkat edin. Ne hikmete binaen, kuru şey nasıl çiğnerdiniz? O kuru şey kavut gibi, un gibi nasıl sizi boğardı? Ama bir hamur haline getiriliyor. Mai haline getiriliyor. Bu ameliye burada yapılırken tadına, kokusuna, işin ağırlığına ve keyfiyetine göre Bütün yemek borunuz ve mideniz faaliyete geçiyor, ona göre vaziyet alıyor. Bize gelen şey sert bir şey midir? Yumuşak bir şey midir? Erimesi bize mi mütevaktif yoksa 12 iki parmağı mı mütevaktif yoksa ağızda mı eriyor? Ona göre bir vaziyet almakta, Görkemli arzıt idare etmek de meseleye göğüs germektedir. Mideniz 12 parmağınız. Yüzlerce vazifeyi sırtına alan ve bir hammal gibi vazifeyi fıtratınızı yapabilmeniz için size hizmet eden, karaciğerinize dikkat ettiğiniz zaman, hiçbir kimyahanede eşin emsalini göremediğiniz, çok antika ve esrarengiz gizli faaliyet içinde müşahede edeceksiniz. Bağırsaklarınıza indiğiniz zaman, bunları doğrudan doğruya teker teker hepsinin üzerinde durarak arz etmiştim. Normal alemde görüyoruz ki Allah Celle Celaluhu tepeden tırnağmaz sahatlara ayet ediyor. Her şey hikmetle tezlin edilmiş. Ta mikro aleme giriyoruz bundan. Mikroskopla gördüğümüz aleme giriyoruz. Bir hücrenin içine girdiğimiz zaman mikroskopla görebileceğiniz hücrenin içine girdiğiniz zaman bir şehir gibi müşahede ediyorsunuz. Adeta kalabentleri e var bir şehir gibi müşahede ediyorsunuz. Önüne gelen parola sormadan içeriye giremiyor oradan. O hücrenin içeriye girmek isteyen şeye ihtiyacı var mı yok mu tespit edilmeden, o minnacık hücrenin içine bir şey burnunu sokamıyor. Ve içeriye girer girmez hemen, Rena ismindeki kimyager ve mühendisin eline düşüyor. İşte ki bu işi tanzim eden, kuran, yapan, nesiçlerde bulunan dena ona müracaat ederse erzak gönderiyor. Yerine göre bir kimyahane gibi, Yerine göre bir inşaathane gibi, Yerine göre bir fabrika gibi, Yerine göre bir kale gibi muhafızları olan bir kale gibi çalışıyor. Bu ince esrarlı işlerin yapılması. Ve bu ince noktaya en küçük aleme kadar maslahatlara ve hikmetlere riayet edilmesi kainatta amm ve şamil bir hikmetin mevcudiyetini gösteriyor. Başınızı kaldırın. Size takvimcilik yapan kamera bakın. Bir hikmetle öyle takdir edilmiş ki vall kamer akdarna huma nazilah hatta dakal urjun kadim. Menzillere takdir ettik. Menazili kameriyede geziyor Hilal. Geziyor da size takvimcilik yapıyor. Sayfasını çevirme lüzumunu duymadan size öyle takvimcilik yapıyor ki, ben neyim, ayın kaçıncı günündeyim onu size gösteriyor çıplak gözünüzle. Ay yaklaşması ve uzaklaşmasıyla med ve cezir hadiselerine sebebiyet veriyor. Denizlerinizin kabarması ve dinmesi. Her gün iki defa anil merkez ile merkez hadisesini onlarda müşahede etmeniz. Allah Ayakup aya bu hikmetleri tatmış. Ve bir gün kıyametinizi belki onunla koparacak. Ona yeni bir vazife daha gördürecek. ve Cezir hadiselerine güneşinizi karıştırıyor. Güneşinizle aranızdaki münasebette yine bir sürü hikmetle maslahatlar ayet etmiş. Bir ağaç gibi kainatı müşahede ettiğiniz zaman kökünden ta en uzak dalına kadar bir hikmet ve maslahatla üst üste yıldığını, bir tertip ve tanzime tabi tutulduğunu müşahede edeceksiniz. İşte en küçük alemden, mikro alemden en büyük aleme, makro aleme kadar bu kadar hikmetlere riayet eden Allah Celle Celaluhu. Ve bu hikmetleri Gece ve Gündüz sayfasında, Yaz-Bahar sayfasında, Beşer'in ömrü sayfasında, Küre-i ömrü sayfasında gözü olana gösteren Hazreti Allah Celle Celaluhu size diyor ki, insan gibi bu kadar nimetlerle serfiraz kılınan bir varlık, dünyaya geldikten, bu nimetleri tatlıktan, Büyük şeyleri gördükten sonra illel Ebet girip kabirde kalamaz, bunun burada bir şehzade gibi, bir prens gibi çeşitli madalyalarla arz didar etmesi esasen gösteriyor ki, bu insan başka bir aleme namzettir. Zira şu ana kadar arz ettiğim şeyler sadece vezne ve kıstasa girer, insanın maddi yapısıyla alakalı şeylerdir görmesi, duyması, tatması, temas etmesi, hazzetmesi gibi hususlarla alakalıdır. Buraya kadar arz ettiğim, insanın hayali, emeli, tuğlü emeli, insanın ebediyet arzusu, insanın peresi, insanın beka ihtiyacı gibi arzularına hiç de cevap vermemektedir. Ne ayın öyle tanzim edilmesi, ne güneşin o şekilde hareket etmesi, ne sistemlerin sizin arzunuz istikametinde cereyanı, ne hücrenizin beslenmesi, ne midenizin faaliyeti hiçbirisi sizin maddi cesedinizin çemberini yırtmak suretiyle emelinizin ihtiyacına, hayalinizin ihtiyacına, sırrınızın hafanızın ihtiyacına, ve arzunuza, ebediyet iştiyakınıza cevap verecek mahiyette değildir. Halbuki görüyoruz, en küçük bir şeyin en küçük arzusu kainatta isaf ediliyor. Mide ne istiyor o veriliyor. Ağız mideye göndereceği lokmayı göndermesi için tad almak istiyor o da veriliyor. Halbuki insan, insanın hayal midesi, insanın emel midesi, insanın ebediyat arzusu, ihtiyakı midesi, bütün bunlar tatmin edilmiyor görüyoruz. Öyleyse bunların tatmin edileceği bir alem gelecek. Bunların dahi vezninin ve kıstasının yapılacağı bir alem gelecektir, döneceğim buna yeniden inşallahutaala. Efahsebtum enna ma halaknakum abasan ve annakum ileyna la turcaun fetala Allahu'l melikul hak. Siz abes mi yaratıldığınızı zannediyorsunuz? Allah'a döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Müteal ve mübarek olan Allah, bu işten çok yüce, münezzeh ve mukaddestir. Sizi buraya getiren, serfiraz eden, maddi cesedinizin bütün arzularını veren, kainatta cereyan eden hadiselere göre en küçük şeyin, en küçük arzusunu isaf eden yerine getiren, en eşref en ekrem mahluk olan, insanın beka gibi bu arzusunu yerine getirmek suretiyle cenneti açacak, sizi içine koyacak, sizi serfiraz edecektir. Kainattaki hadiseler en makul şekilde cereyan ediyor. Ciddi bir refet, şefkat ve adlin cereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Otların, ağaçların seyrü seyahati, gelişme istikametinde kat ettikleri mesafedeki makuliyet. Her şey bir kemale doğru azmirah ederken, gelişirken, kat'i mesafe ederken, kendisinden istenen şekli almak için koşarken bir makuliyet müşahede ediyoruz. Mantık dışı hiçbir şey yoktur. İlim bize söylüyor. Gidin bir ziraatçıyı, bir botanikçiyi dinleyin. Size şunu anlatacaktır, bir mevize münasebetiyle arz etmiştim. Bir rüşeğin başını topraktan çıkarıyor. Başını dışarıya çıkaran bu rüşeğin, bir buğday başağını netice verecek bir tohumun yeşili filiz olsun. Başını dışarıya çıkaran filiz diyor ki ilim, etrafına bakıyor. Acaba ben bir tane mi çıkayım, iki tane mi çıkayım diyor. Ve bundan ilim adamı diyor ki, yerde en küçük şeylerde dahi şuur vardır. Buğdayın tohumunda şuur vardır diyor. Zavallı, kör ilim adamı, eşyanın en camidine dahi şuur vermek suretiyle Allah'ı inkar etme ve bu meseleyi Allah'a verme, istibat etme yoluna sapıyor. Rüşeğin başını dışarıya çıkarıyor. Vasatın iki tane, üç tane çıkarmaya müsait olup olmadığını tetkik ediyor. Şayet hava müsaitse, Topraktaki reşahat kendisini besleyecek mahiyette ise, toprağın sertliği, mukavemetini kesecek mahiyette değil ise, Bu defa bir taneden iki tane ve duruma göre üç tane çıkıyor. Onun için bazen bir tek buğday tohumundan üç tane sapın çıktığını müşahede ediyoruz diyor. Şayet, bu buğday tanesi başını çıkardığı zaman vasatına müsait görürse, ben ancak tek başıma beslenebilirim. İkinci bir şey daha çıkarırsam yavrularım ölür diye ikinci bir rüşeymi çıkarmıyor diyor. Öylece büyüyor. Sonra vasat müsait hale geliyor. Bir saf üzerinde bakıyor ki iki tane başağı besleyebilirim. İki tane başağı besleyebilirime inandıktan sonra iki tane başak çıkarıyor. Şayet besleyeceğine kanaat asıl olmasa bir tane çıkarıyor. İki tane başak çıkarmaya vasat müsait olmadığını görüyor. Bir tane başak çıkarıyor. Bir başak çıkardıktan sonra bu buğdayı sekiz mi vereyim, on mu vereyim, 16 mı vereyim? Şayet hava müsaitse, vasat müsaitse 16 vereyim diyor. Vasat müsait değilse ben çok çıkarayım derken kendimi de mahvedeceğim diyor, vermiyor. Bir buğday tanesinde siz meseleyi takip edin. Zihnen sıçrayın bir ağaca. Hastalık kasıl oldu da sıtmaya tutulmuş gibi silkindi meyvelerini döktü. Siz buna hastalıktan dolayı meyvelerini döktü dersiniz. Halbuki ilmin nazarında bunun manası şudur. Ağaç meyvelerinde hastalık arız olduğu zaman, bir arıza meydana geldiği zaman kendini kurutmamak için meyveyi döker. Ehvenişer yolunu tutar burada. Üzerinde o meyveyi her, hala tutsa, o kanser olmuş şeyler kendisine de sirayet edecektir. Zararlıyı beslediği için bozulacaktır. Gelecek sene size yeniden meyve vermek, çiçek açmak için bu sene şer yolunu irtikab eden meyveleri atar. Ertesi sene yine sündüzler ve süslenmiş gibi karşınıza çıkar. En küçük şeyden, bir rüşeğimden, bir buğday tanesi içindeki ukde-i hayatiyeden, yani sizin sperminiz gibi küçük bir canlıdan, en büyük aleme kadar bir makuliyetin mevcut olduğunu müşahede ediyoruz. Hikmetle bir yolun takip edildiğini müşahede ediyoruz. Tatil olduğu için bağışlayın, bitireceğim bunu. Ve bir bakma, bir ayrılma durumum olduğu için, hiç olmazsa bu dersi bir makul noktaya götürmek istiyorum. Hayvanat alemine girdiğiniz zaman bir makuliyeti müşahede ediyorsunuz. Anne, karnında bir cenini taşıyor. Bir aşkın, bir maceranın zebunu olarak bu yola girilmiyor. Bir evlat iştiyakı, bir nesil arzusu, sonra onu büyütme arzusu, Allah tarafından veriliyor ona. Ağaçın ertesi sene vereceği meyveye ihtiyacı. Tohumun kendinden sonra çıkacak sapı, sapları, başağı, başakları, buğdayı ve buğdayları düşünmesi hesabı. Anne de aynı kanun cereyan ediyor. Anne karnında Kur'an'ın ifadesiyle. Hamli de onun için esasen ağır ve kerih bir şey. Hamlinin vaz etmesi de öyle, kucağında taşıması da öyle. Ama buna rağmen uykusunu ona terk ettirecek, İstirahatını ihlal ettirecek mahiyette en güçlü kimseleri, emrini amad ettirecek şekilde kendisine hizmet ettiriyor. Bir istihdam müşahede ediyoruz. Çocuğun büyümesi, beslenmesi için annenin şefkatli olması lazımdır. Besleyici mahiyette olan anneler bu işi yapamaz. Uykusunu onun için terk edecek bir anne gerektir. Nebiler nebisinin karşısında, Buhari ve Müslim'de gördüğümüz bir vakada müşahede ettiğimiz gibi, cihada gitmek isteyen çocuğunu geri döndürmek için, ben bu memelerimle onu emzirdim ya Resulallah. Bu kucağımda büyüttüm onu ya Resulallah. Karnımda dolaştırdım ya Resulallah. Şimdi bana bakmayı bırakmış cihada gidiyor. Doldu Allah Resulü, yağmura hazır bir bulut gibi, dön anana hizmet et buyurdu ona. Anne şefkatiyle yapıyor bu işi. Bir makuliyet müşahede ediyoruz. Tavuğun sermayesi hayatı. Hayatı gittiği zaman her şey bitti. Verasında toprak olma ve başka bir tavuğa yem olma durumundan başka bir şey yoktur. Ama bir köpeğin saldırdığını hiç gördünüz mü? Düşünüverin bir kere. O tavuk o minnacık tavuk çevik salak bir hal alır. Aslan gibi köpeğin üzerine saldırı verir. Yüzlerce müşahede vardır. Yavrusunu canlı veya cansız elinden alıncaya kadar. Nedir tavuğu aslana saldırtan husus? Kainatta cereyan eden bir makuliyet vardır. Bir şefkatin, bir râfetin, bir adlin izlerini müşahede ediyoruz. Aslan bütün canlılara kıyan aslan, Bir pençede herkesin iflahını kesen aslan. Pençeyi kahriyle herkesi dilgir eden, zebun eden aslan kendi yavrularına karşı şefkatlidir. Nedir aslanı minnacık yavrusunun karşısında tilki haline getiren, karşısında serfüru ettiren, istihdam ettiren husus? Ağaçlar alemini, otlar alemini gezdiğiniz gibi, canlılar alemini, hayvanat alemini, insan alemini de gezin. Gezin, sonsuz rüfeti ve şefkati görün. Aklıma hutur eden misallerle arz ediyorum. Nebiler nebisi Saadet Meclisi'nde oturuyordu. Bir esir grubu getirildi mescide. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, Akif'in ifadesiyle kıyamet mi kıyamet. Herkes ciddi bir telaş içinde, arayan aryan'a herkes bir şey arıyordu. Kıyamette herkes birbirinden kaçar, o pazarda da herkes birbirini arıyordu anne yavrusunu yavru annesini kardeş kardeşini yavru babasını arıyordu. Yana yakıla bir kadının birisini aradığı nebiler nebisinin o hassas gözüne ilişti. Gözü kadına takıldı onu takip ediyordu. Yakaladığı her çocuğu sinesine basıyor, kokluyor sonra bırakıyordu. Sonra bir başka çocuğun yanına gidiyor. Onun karşısında da dize geliyordu. Secde eder gibi rüku eder gibi dize geliyordu. Neydi anneyi koşturan o şey? Sonra onu da bir miktar kokluyordu. Gül bahçesinde bostanda gülleri koklar gibi. Terk ediyor bir başkasının yanına sokuluyordu. Ve derken yavrusunu buldu, bağrına bastı. Doyma bilmeden kokluyor, onu öpüyor, kaldırıyor, yüzüne bakıyor, tekrar öpüyordu. Doldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. hıçkıra hıçkıra ağlayarak parmağını kaldırdı, parmak kadını gösteriyordu. Dudaklarından lalü güher gibi şu sözler döküldü. Şu kadını görüyor musunuz? Bir anda bütün asap dikkat kesildi ona bakıyorlardı. Görüyoruz ya Resulallah. Bu çocuğunu, kucağındaki çocuğunu cehenneme atar mı? Atmaz ya Resulallah. Allah o kadından daha şefkatlıdır. Atmaz kendisine inananları cehenneme. Ben ne arz edeceğim size? Ve ve şefkatinden. Burada makul olarak cereyan ettiği kanunlara ters olarak, adline ters olarak, rahmaniyet ve rahimiyetine ters olarak sizi cehenneme atmak istemeyen Hazreti Allah, fenaya atar mı zannediyorsunuz? E yahsebu insan en yutraka İnsan zannediyor mu başıboş? İnsanı zannediyor mu orada kalacaktır? Kainat ahiretin bir devamıdır. İşler, hadiseler başlar burada işlemeye, De Devran ve cereyan eder, tam kıvamına gelir, ahireti meyve verecek hüviyeti iktisap tohumunu bırakır, tohum burada ruh halinde düşer ve sonra ahiret pazarında, mahşerin tarlasında, Hazreti İsrafil'in surunun meydana getirdiği nefhe ile, Rahmaniyet ve Rahimiyet semasından gelen yağmurla, yeniden ot biter gibi insanları bitireceğini Allah Celle Celaluhu vaad ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, irfan ve izanla bizleri serfiraz kılsın, imanla gönüllerimizi donatsın, haşre inandırsın, hayatımızı vasubadel mevte göre tanzime bizleri muvaffak kılsın. Bu mevzuda daha arz edeceğim şeyler vardı. Tekamülünü ve her şey çürüdüğü noktada var olma durumunun başlamasını, bunun burada böyle olduğu gibi öbür alemde de devam ederek şereyan edeceğini arz etmeyi düşünüyordum. Ama vaktinizi çok aldığım için burada keseceğim müsaadenizle. Bir hesapla bir plana göre de, bir iki üç hafta başka bir yere bir vazife çıktığı için, 2-3 hafta bulunamayacağım, bu akşam sohbetten sonra ayrılacağım inşallah. Önümüzdeki hafta içinde. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri siz ve beni sağ salim ve istikametinde yeniden yüz yüze getirirse, bu haşr-ı ait meselelere Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin gölgesi altında devam etmeyi düşünüyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasını tahsile muvaffak kılsın. Şayet yaptığımız şeyler bizi onun rızasından uzaklaştırıyorsa, rızasını tahsil ettirecek kuvveti versin, yoksa konuşturmasın, sizi de dinlettirmesin. Rızası olmadıktan sonra hiçbir faydası yoktur. Bu mevzuda kendimi ayarlayamamış olmanın rahatsızlığı ve huzursuzluğu içindeyim. Samimiyet ve ihlasla samimiyet ve ihlas bekleyen bir cemaatin karşısına 20 senelik vazu nasihat hayatımda bilemiyorum bir kere çıktım mı çıkmadım mı. İşte bunun huzursuzluğu ve rahatsızlığı içindeyim. Kim bilir belki Mevla'nın huzurunda huzurunuzda artistlik yapmış büyük bir mücrim olarak haşrolunacağım. Cenab-ı Hak içinde bir tek kelimesi samimi olan vazu nasihat hürmetine vesile caizdir. Beni de bağışlasın, sizi de bağışlasın. Billahil Fatiha.